Kanunda açık ve net bir şekilde aydınlatma yükümlülüğünden bahsediyor. Aydınlatma yükümlülüğü ilgili kişinin talebine bağlı bir yükümlülük değildir. Yani e, beni aydınlat gibi bir talepte bulunmak durumum yok. Kurum ve kuruluşlar bu yükümlülüğü istek dışında da olsa yerine getirmek zorundalar. İlgili kişinin açık rızasının ya da diğer kişisel veri işleme şartlarının bulunması durumunda veri sorumlusu aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmelidir. Çünkü aydınlatma yükümlülüğü gerek açık rıza gerekse de kanundaki diğer kişisel veri işleme şartlarından bağımsız olarak yerine getirilmesi gereken açık net bir yükümlülüktür. Yani nedir aydınlatma yükümlülüğü? Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya etkilendirdiği kişi, kişisel verisine aldığı ilgili kişilere, veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği yani tüzel kişiliğin açık ve net kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceğini, İşlenen verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceğini, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebini, 11. maddede sayılan ilgili kişinin haklarını konusunda bilgi vermekle yükümlüdür. Yani açık ve net bir şekilde görülebiliyor ki, kişisel veri envanteri hazırlamadan aydınlatma yükümlülüğünde bunu hangi verilerle ilgili bilgi vereceğimizi ilgili kişilere hazırlamamız da çok mümkün gözükmüyor. Peki aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilme zorunluluğunun olmadığı haller hangileri? Kişisel verilerin üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişki yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi. Zaten bu kanunun kapsamı dışındaydı. İlk başta söylediğimiz gibi aynı konutta oturan aile işletmelerinin kişisel veri işlemesi. O yüzden aydınlatma yükümlülüğünün de dışında yer almakta. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. Gene aynı şekilde kanunun Hükümleri dışında olduğu için aydınlatma yükümlülüğünün de ışında, kişisel vellerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzeni veya ekonomik güvenliğini sağlamaya yönelik kanunla görev yetki vermiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu, istibari faaliyetler kapsamında işlenmesi yine kaps kanunun kapsamı dışındaydı zaten. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilg ilgili olarak yargı makamları veya infaz mercileri yani mahkemeler tarafından e, işleniyor olması durumunda gene kanunun kapsamı dışında kaldığı için aydınlatma yükümlülüğünün de kapsamı dışında kalıyor. Aydınlatma e, yükümlülüğünü yerine getirmeyen kuruluşlar 8 Nisan 2018 tarihinden itibaren şikayetle tespit edilmeleri durumunda veya aydınlatma yükümlülüğünün kanunda öngörülen maddeleri kapsamıyor olması dolayısıyla ya da kanunda öngörülen orantılı kullanımla ilgili aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmiyor getirmeyen kurum ve kuruluşlar hakkında halihazırda hazırda kesilen cezalar var. E, bu cezalar KVKK TR'nin e, kurul kararları kapsamında da aleni olarak da yayınlanmakta. Dedikodu gazetesi vasıtasıyla da duyulmakta. E, şu an e, kurum ve kuruluşlar bu yükümlülüklerini kişi sayısından bağımsız olarak, çalışan kişi sayısından bağımsız olarak Yerine getirmekle yükümlüler.